Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Allah için din kardeşini sevmenin mükafatı. Bir neseben kardeş vardır. Ana babadan kardeştir. Eğer yolları ayrı ise bu kardeşlik en çoğu mezara kadar. En çoğu diyorum. Şu zaman geliyor, böyle kavga oluyor. Hele münas yönünden, kopuyor kardeşlikten. Din kardeşi ise sonsuz bir kardeşi din kardeşliği. Ve adam buyuruyor bizlere Hücah Suresinde. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mü'mine ihatün. İnnemel mü'mine. İnne ile mağburet yaraya geliyor. İnnemel mü'mine. İnne bir İnne mutlaka. Mare bu da için geliyor. Ancak ancak müminler nedir? İhvetin kardeşleriler. Yani bu yalnız müminlere kapsıyor. Demek ki imanı olmayan bir kişiyle kardeşlik olmamıyor. Ancak müminler beraber kardeşleridir <gülüyor> müminler. buradaki elbimde lam tarif var bu istirrak için geliyor bütün ümmetleri kapsıyor bu doğuda batıda bin sene önce, iki bin sene önce hatta önceki peygamber ümmetlerine kapsıyor bu din şu anda merhaba olabilir dünyada olabilir veyahut dünyada gelmemiştir, gelecektir. Hepsine kapsıyor bu. Bir şirket bu. Anlamış şirketliğim kardeşim bu. Yani kim bu şirkete dair olursa elhamdülillah ölüyse de arkadan sevabı gidiyor bana. Her Müslüman namazında okurken Rabbena fili veli valdeye velil mümin ediyor. Velil müminiyle. Allah'ım beni, evrenimi ve müminleri affele. Müminleri böyle. Ölmüş kimsesi yok tabi. Karat aleminde. Ama imanlı ölmüşse bırak adan sahabı gidiyor muhteremler. Hayatta olanlar da Mesela şu anda namaz kılanlar var. Akşam kılan var, yatsı yıkılan var, sabah kılan var, gün namazı kılanlar var. Durumluyor bu şekilde böyle. Her Müslüman namazında duvar diye bütün müminler Hayatta olsun, kabirde olsun böyle. Elhamdülillah devam ediyor. Fakat bu iman kardeşlerini de korumak gerekiyor. Melam buraya alımlar da, ayın, atsin bir habbilla ve atsin bir ve atasın mu ediniz. İğtesam sıkı yapışın sarılır. Bir habbilla Allah'ın geleceği ipine, ipine. Ne bu ip? Allah'ın dinine. Bir alışkınada bu buyuruyor Peygamberimiz Konak Kerim'e verdi. Allah'ın dinine, Allah'ın kitabı Kone-i Kerem'e buradan Mevlam buyuruyor ve atasimu itisam sıkı sıkı yapışın. Kimler? Cimyan. Hepine Mevlam buyuruyor böyle. Hepiniz böyle. Hep bilirte. Vela teferruku sakına Mevlam buyuruyor. Bölünmeyin. Yapmayın tefrikayı. Tefrikayı yapmayın Mevlam buyuruyor. Müminler hep karış olduğuna göre herhalde yani bu karışlık devam ediyor. Dünyada, kabirde, mahşerde, sadece cennette. Bu devam ediyor, ece bu kardeşlik. Bu ne gerekiyor o halde? Dirlik, beraberlik geliyor. Birbirini sevmeye geliyor bütün müminlerin. Burada ve atısımı emir. Emin hazırdır çoğun süresiyle. Demek ki Allah Kur'an'a sarılmak, Kur'an'ı öğrenmek, okumak, yaşamak Kur'an-ı uygulamak ve Kur'an-ı Kerim'e hakim kılmaya çalışmak farz oluyor Müslümanlara. Vela teferruku bu da neyi hazır böyle? Yani Melodi'yi yasaklama burada. Bu ayki kendilerine tercih haram yani Müslümanlar, evet camisi farklı olabilir, herkese böyle. Her insan denen ayrı olabilir, meşreb ayrı olabilir ama İslam birliği olacak aralarında. <gülüyor> Bu Müslümanları sevmek, din kardeşi sevmek. Nedir sevgili muhteremler? Sevgi, gönül meselesi. Üçlülü sevgi var. Birine deniyor fıtri sevgi, fıtratan, doğuştan olan sevgi. Bu doğal bir sevgidir bu. Bir insanın evladını sevmesi. Öyle ana baba vardır, istemez evladın olmasını, artı yeter der, istemez olmasını. Ama Rabbine verir. Çünkü doğdu mu onu gözlerine gördü mü onu sever. Bu fıtri sevgi bu insanlara özel değil ama hayvan da vardır bu sevgi. Hayvan da vardır. Mesela balina balığı bu gebe kalır yavruksan doğurur. Denizde okyanusda emri böyle. Doğurur. Tabi su işlenir. Denizde doğuruyor böyle. Her doğu, doğumla gelen her yavru mutlaka süt emer mutlaka böyle, süt emer annesine bağlıdır böyle böyle. Bakın balıla bağlı, yunus bağlı, kork balık nehrinde doğurlar bunlar, sütünü yavrusuna verir. Ama dalgalar var denizde, Allah rızı oluyor oluyor, sütünü fışkırtır ve almadı böyle. Bir azın açar, hemen bu şekilde böyle. Roman'da vahşi canavar, vahşi canavar böyle. Aş hayvan bile doğum yaptığı zamanlar yavrusuna parçalanmaz, yemez mutluluk, kelp yavrusunu böyle. Onu itirar ile gözetir, yağlar, yani masaj yapar, kurutulur. Ondan sonra da kendine doğum yaptığı hastalığı halde ona kadar rızı getirir böylece. Bu sevgidir nedir? Fıtri sevgidir böylece. Yani Allah'ın kanunları iki yerde ve böyle biri fıtri deniyor bunlar. Bir de yer çekimi mesela kanunu böyle. Bu da fıtri kanundur. Bu kanunla ne oluyor? Bir denge kulu evrende. Diyar güneş arasında, galaksin arasında, arasında bir denge var çekim kanunuyla Görülmüyor. Sevgi bu da görülüyor Böyle bir kanundur böyle. Bir de nefsani sevgi var nefsani var böyle nefsani yani erkek kadının birbirini sevmeleri nefis adına şehvet adına bir de ruhani sevgi vardır gönüllü olur bu bu fıtri değil bu bu kesbi deniyor buna. kesbi böyle. yani doğuştan Allah'a sevmez doğuştan peygamber beslemez bunlar böyle bu kesbi deniyor buna Kul tefekkür ile, iman ile, zikrullah ile Allah sever Celle Celle, peygamberleri sever, Allah dostları sever, müminleri sever. Bu kesbidir. Onun için bunu da sevap var muhtemelen. Onun için bunu sevap var bundan böyle. Peki ne yapmak gerekiyor? Müslümanlar beni sevmeleri için ve bütün mübeder işlemi gerekiyor aralarında Peygamber Aleyhisselam madretleri o kısa dönemde 23 yılda o saadette herhangiyle her şey bütün muhtemeler bu Aleyhisselam madretleri Aleyhisselam buhar müslümde la <gülüyor> teduhul <gülüyor> cennete atta tü'menü la teduhul cennete siz cennete girenmesiniz cennete <gülüyor> yani girenmesiniz Hatta tüm ünlü ve iman etmediği şey. Hatta sonuç nihayet bu. Yani. Demek ki iman senete girilmiyor iman sıfatı. İman senete, senete girilmeyeceğine de. Ölmüşte insanlar yararı var. Şunu yapıyor, bunu yapmış. Yapmışsa dünyada onu karşına almıştır dünyada. Ün olmuş, şov olmuştur. Hatta İnsanlar, Müslümanlara böyle Farisi bile olsa bir garip Müslümanin cehenneme girmesi haram olduğu için cehennemde azap hafifler muhtemeler. O var Mesela diğer bir kafir garip Müslüman örnek olarak bin derece ısıda yanıyorsa bunu ki yarısı altı altısı yener, beşi böyle hafifler bunların böylece. Ama cennete giremez böyle. Öyle bir arsamoza deri. Sizler cennete giremezsiniz, iman etmediği şey. Ve la hatta tehabu ve sizler gerçek mülül olamazsınız hatta tehabu gibi bir şey sevmediği şey. Bak muhtemelenler. Yani bu kademler ki önemli bakın dinle böyle. İmansız cennete girilemiyor. İman şart. Yemin işine gerek diyor. Müslüman böğüne sevmeye gerek yok herhalde. Velâ tüminû. Gerçek meme olamazsınız. Bunu Resulullah diyor. Hattâ tahabbûb ibnenizi sevmedişe. Yani bu karşılıklı böyle. İsfahalı babadan geliyor. Devrâdınla şeyin. Sahabına sordular. Yarısı yolda Peki nasıl yapalım? Nasıl böyle sevelim? Yani birleştirelim, birlik olalım. Size bir şey bildirim dedi böyle. İzhan Fatih'imi tehabbetim. Bunu yaptığınız zaman birinizi seversiniz. Sevinçler mi olursunuz. Yani gidersin böyle o dönemler. Öpüşü selamü buyurdu. Bakın çok kısa böyle öz yani. Ev şu selame benim. Aranızda selamı ifşar yayın böyle. Selam ver böyle. Efendim o gruptan, bu gruptan, şuradan, buradan yok muhtemelen böyle. Müminler kardeştir. Demek ki bu nasıl yaklaşma? Selam yollayabilir. Selam ver. Esselam aleyküm selam böyle. Yani selamı kışlamama Allah'ın selamı diyeceğiyle cil yaymalı bunu. Vermeli böyle. Hatta alıştırmalı bazı insanları. Öyle insanlar var. Artık selam unutmuşlar bunlar. İyi akşamlar, iyi günler, şunlar, bunlar. Yani selam kalkmış, yerine başka şey yok bunlar. Bunlar ısrarlarına gerekiyor. Alıştırmalar için selama. Arşin gölgesinde yedi sınıf yönünecek arşin gölgesinde mahşer yerinde diğer insanlar yanarken mahşeri güneşli altında. Dünya çok değişecek. Gölül Erdi tebrik olacak. Başka dünya olacak. Dünya. Çok güzel ama dünya. Güneş yakacak dünyaya. Dünya da olacak mahşer yeri. Dünüz da olacak. Dağ, tepe, orman, dere, hendet çoğu kalmayacak. Böyle. Beyaz, gümüşümsü bir madem olacak dünya yeryüzü toprak olmayacak işte insanlar topracakların mahşerde yani bir sur üfleyecek sur Allah göre kolay böyle böyle kolay böyle Süfürecek bütün insanlar bütün canlılar bitki harçamı tabi hayvanlar Cinler, şeytanlar, melekler toplanacağız mahşerinde. yerinde. Başa çık yanılayak. Ayaktan taban yanacak. Sanki ateşten sak üzerinde. Ayaktan taban yanacak. Beyin kanca güneşler. Beyin kaynıyor güneşler. İzdiham. Üst üsün insanlar. Demez Allah'ın bir Hiç ses yok. İlla emsah. Bir nefes alıp veren böyle şey. Terleme böyle. Buran buran terleme böyle. Din sarkmış artık. Ciğer kurumuş. Susuzluktan, ağaçlıktan. Ölüm yok ama. ölüm Ölümüyor ama. Kişinin susuzluğunun arasını çekiyor. Ağaçlığının arasını çekiyor. Ama ölüm yok. Ölüm yok. Ölüm yok. Sonra korku. Şok. Panik böyle. Ne olacak halim böyle? Orada cehennem getirilmiş. Atecesin saçıyor cehennem. Tüyü infilak ediyor cehennem. Yani ana baba, kız, kar, bir de kaçın insanları. Kimseye bakmıyor. Böyle böyle. Nefsi nefsi ne olacak halim böyle. Kimseyi, kimseyi göremiyor. Deşetik günde. Yeri sınıf var. Yeri sınıf insanlar. Bunlar mahşerde beklemeyecekler. Bunların yeri Arşit'in gölgesinde Havuz Ekeresler'e başlatacaklar daha yukarı sohbeti kenarlarında. Bunların girişte, tavsını saymıyoruz hepsini, ve rejüllâni. iki kişi ki, teabbillahi, Allah'a için bunu sevenler. Sevenler böyle. Bu grup bunlar böyle Allah'a için birbirini sevenler. İstediğine bu aleyhi, bunun için bir araya gelenler. Yani Allah'a için sevdiği, sebebini sevenler, iki kişi olabilir, tabi, grup olabilir, cemaat olabilir böyle. Allah beni sevenler, bir araya gelenler, bu iş böyle gelenler. Allah aşkına bir ara gelme alıp şu, konuda Allah'ın rızası aranacak almak edenler. Mesela işte Allah için geliyorum der de, hele yani hanımların günleri vardır, artık çeşitli yiyecekler, şunlara, bunları çaylarlar, Konuşmalar, zıvır zıvır, şunlar, bunlar. Böyle değil de Allah için bir gelme demek, bir Allah yolunda. Ve tefereka aleyhi, ayrılırken, yine aldığınızda ayrılma, güzelmeden böyle. Bakın ne kadar abi böyle. Yedi sınıftan biri bunlar böyle. Yedi sınıftan biri bunlar böyle. Allah'a gelişen birini Allah için bakırız sevme geliyor bu. Allah için cil-i geliyor. Mesela günümüzde var böyle grupsal bir sevgi böyle. Aynı grup olanlar. Buna gir mi Allah için sevgi peygamber aşığı bak bu. Peygamber de böyle. Yani başka ümmetleri de sevmek, ehli iman ümmüleri sevmek böyle. Yani peygamber sevmelerini de bütün evreni kaplıyor, bütün ehlimanı kaplıyor. Bunun için demek ki grupsal sevgi değil, yalnız ümmetçi bir sevgi değil, Peygamber aşan Allah bir sevgi böyle şey. Peki bunlar nasıl yapacak kendi aralarında? Ne gibi hareketi olur bunların? Hadeş-i bu Ayşem Hazretleri Mesul-i Mesul-i Habeyni ikinin karşılığının misal örneği. tekaya bir araya gelince iki Müslüman, iki grup Müslümanlar Allah'ın eşini sevenler. Berekerekene zaman Mesul-i Hedeyni iki el gibidir bunlar peygamber. İki el gibi örnek. Tehsül-i <gülüyor> İhda-ümen Teşekkürlerimizin ne bize bir örnek veriyor bizlere. En büyük eğitimci aleyhissaması böyle. İki el gibidir, iki el birini yıkarlar böyle. Sağ yıkayırken bana demez, o da yıkarlar. Bir şey sağına kaldıracak, sol bakmaz, o da yardım etmeler. Her şey davranıyor. Sağına bir yara var böyle, sol onu tedavi eder böyle. Sol bir şey var, sağ onu tedavi etmez. Bakınız, Resul Aleyhımızın iki el gibi böyle böyle. Dibine temizlerler. Burada asıl tasvili geliyor, yıkama ve temizleme, bir yani arındırma, arındırma böyle. İki Müslüman böyle gelince, yürüyince, öncelikle kusur varsa, bir hata varsa, bir varsa, bunlara dibine tevbe etmeye teşvik böyle, tevbe ederim, istifadelem böylece. Yani şöyle bir yapmıştık, böyle yapmıştık. Pişman, ne zaman? Sonra yardımlaşma. Hani iki el yüve. İki el yüve. Bir yapamadığını, hem o yapamadığı. Efendim sen çok kalı demir bu şekilde böyle. İkisi aynı şeyi yapmışlarlar. Dibini yıkarlar, temizlerler. Tüm tedavi eder bu şekilde böyle. Şey. İşte kardeşin de gereği bu muhtemelen böyle. Yani yeme içme şubu deyin bir dünya menfaati çıkarıyor değil. Demek ki Allah Allah'ın alıyor. Mevla'ya dair de kul Bunun için böyle Çünkü Şimdi, şimdi mahşer yerinden hücremler. Mahşerinde öyle büyük bir mahşeri gerçekten korkul bir gün mahşeri. Hesaba çekilme, sorguya çekilme. sorguya çekilme. Yaşam boyu almak. Bir uşandan başa yaşan mı yapılanlar böyle. Yani bir hain bakış, bir hain deyince böyle harama bakışa buna girer. Kuşun ile bakan da hasede bakanı buna girer böyle. Hayaletini böyle. Hain bakışı da her bir zerre zerresini ortaya koyacak mahşerde böyle. En korkulu gün mahşer gününde. Şimdi sıra gelecek birinin başına hesaba çekiliyor. Mizan var. Mizan teraz anlamına geliyor. Yani vezinden isim, isim alet olmuş olduğu mizan. Tabii nasıl bir mizan bilemiyoruz bunu böyle. Şevkiden şema bilemiyoruz bundan böylece. Bunun sağ tarafına siyah konuyu sonları bir daha konuyor böylece. Öyle biri olacak ki Yamanlı ölmüş, Yamanlı ölmüş, ama sevabı günah eşit tam denkleme bala. Arap'ta kalması gerekiyor, mücide giremiyor İkisi eşit. Yani bir zerre, yani bir defada bir Allah deseymiş dünyada o da konsa sebap verebiliyor. Bak şimdi bir örnek vereceğim. Yani siyarete dağılıyor muhteremler. Muhtemelen bir şey yapalım. Mesela ne oluyor bazı muhtar tek ola kaybediyor muhtemelen. Yani bir oyda olsun da kalabiliyor muhtemelen. Yani mahşer eden nizamda da ne olacak? Sevabın ağır gelmesi gerekiyor. Günah geçmesi gerekiyor sevabın. Ağır gelmesi gerekiyor. Bu işin yani elimizden geldiği kadar her yeri muhtemelen. Yani tuvalet, banyo, hariç, her yerde böyle. Allah'ını zikrederim cenni şahalı. Silahım verelim, hasta ziyaret eder, Artık lirası okumak, Fatih okumak, elimizden gelen yapamam Böyle, bizim bilmeyen, unutma farkı yok, zarar yapma çalışalım. Demek ki, geldi bir insanın başlarına geldi, sevap günahı eşi yetişen diye. Başka yok, yok, yok, yok, başka bir şey böyle. Yok. Daha pişmanlar o zamanlar. Kerekeni kere kere kırıyor böyle. Levvânı değil, levvânı değil. Ah! Oh, niye iki kez damaz kır bu kadın? Niye? Şunu yapmadım. Mesela yastım evde kırmıyor. Cami gülsüyordu, o seyreteli Ey Eyvah pişman işlesin de. Dicek ki, Ya Rabbi, bana izin ver. Benim annem vardı dünyada. Ki benim için ağladı. Hasta olsan başımda benim için üzüldü. Yemedi bana yedirdi. Benim babam vardı. işte evlatlarım var. Kardeşlerim başında bunlar var. Gideyim bunlara Ya Rabbi. Birer zerrecik. Buna sevap alayım geleyim buraya Ya Rabbi. Şu bunu bir bakalım. Önce annesi Anne gelecek. Anne gelecek. gelecek. Durum böyle bir anneciğim az bir sayı ihtiyacı Yoksa yanacağım. Giremeyeceğim cennete böyle. Sıratı yanacak ama çünkü. Yanacağım anlayacağım. Ne olur? Altı sevap. Aman oğlum aman kaç, kaç, kaç. Bak ben ne olacak? Böyle. Babası, evvel, kardeş, kim varsa herkes kaç yolundan böyle. Artık ümür tükendi. Yanacak sırat kapısında. Böyle büyük bir Artık kadere tabi mecbur artık çaresiz razı kadere artık isterse demez Giderken bir başına dünyada sevdiği bir din kardeşliği varmış. Onu Allah için severmiş ya da demiş, beraberce bu bir araya. Allah yolunu celece alıyor. O görüyor. Parıştan. O da hesaba çekilmemiş daha. Karşıdan bağırıyor işte Ali Bey neyse hüzünün ismi söylüyor. Ne oldu? Senin çok hüzünün görmüş Çok masumsun. Sonra bak Durun böyle böyle böyle. Kim sana bize resah vermediler. Ya ben seviyordum aslında, ben ney ben istiyorum işte Müslüman daya, Allah'ı seviyordum, yine seviyorum Allah'ı seviyorum. Senin yanına ben daylamam belirledi böyle. Ben Allah'ı seviyorum, yani senin dersimi tercih ediyorum böyle. böyle. Senin yanımda razı olamam diye buna bol bir isap veriyor. Git sen de razı git sen diyor. belirledi. Alıyor <gülüyor> seyahatler tabi, seviyor, misana konuyor, o seyahatler bolcu yatıyor yattı yetti bile. Dedi ki böyle ayrı bakan kulumu şöyle cennet değil böyle. Cennet ayrı bakan bu tarafa. Ayrıca koraya. Şimdi orada aklına geliyor. Benim Allah şeyim din kardeşim bana sevabından çokça bir sevap verdi ama onun sahibi esirleşti şimdi. Ya onun sevabı az girersem maaşı nizamda ne olacak onun hali o yanacak. Cennetim bu sefer benim yerime düşünüyor. Olmayacak Onun yanılması mısa ben yanayım diyor çıkıyor oradan. Belki de ne ediyorsun diyorlar ben diyor din karıştırmayacağım diyor bunu azirlemem diyor öyle böyle. Ben am bu okul niye çıkıyorsun bu şekilde ya Rabbi ben okulun seni çok sevmiştim dünyada abi seni çok sevmiştim yine seviyorum ben bunu seviyorsun yine seviyorum onu razı olamam. ben am bu şey ki kulun. Selam benim o sene sev, benim seni sevdi. İlk seviyorum. İlk gün olacak muhtemelen böyle. Yani din kardeşliği öbür alemde geçerli muhtemelenler. Yani kabirde geçerli, mahşerde geçerli. yalnız tabii sır Allah için zircari söylemek bakınız böyle. Yani hiçbir mevfaat olmamak, mektenti olmamak, ondan bir şey olmamak kimseden böyle bir çıkara başkısı var, su varsa buna buna girmiyor böyle. Saf halis, yüzüz, halis halisi Allah'sız sevmek. ki bu Hazreti Ali'nin gibi peygamberin de aşmış şeyi böyle. Yani başka tevekkül olsun o da buna girmiş oluyor. Peki bu hele nasip olurum böyle bir kardeşlik hele nasip olur mu herkese dünyada? O şey bu davette Merha Allah bir hayran Allah diler gibi kul Hayır dinler Dilerse yani ona layık kul Allah yolunda oraşı çalıyor bir şey yapmak istiyor Allah bunu hayır dilerse de ka hayilen Salih Allah, Allah konu Salih bir karışık nasip eder dost, Salih <gülüyor> yapma böyle. Kul buna layıksa, Allah dilerse. Yani demek ki aramakla pek bulunmam muhtemelen böyle. Aramakla bulunamaz. Eğer kul layıksa buna, kul buna layıksa, kul o da çabalıyorsa, ona Mevlam ne yapar? Nasip ederim Rızık Rezeka'ı Halilen Salih'an. Allah rızıklandırır. Halil dost demektir. Samimi dost ve salih ama. Tekbah hocam böyle. İnnesiye zekkerehû. İnnesiye zekkerehû. Şimdi Allah'ın dost nasip etti böyle kardeşliği. Bir şey unuttu. Yapacağı bir ibadetini şusunu bir şey unuttu. Bunu hatırlatır. Aman kara bak. Mesela sofrada işte sağdan başla, söyle başla, bunu başla. Böyle sünnet şeyleri hatırlatma beraber. Her bir şey bildiğini hatırlatma. Ve en zekere e'anehu. Hatırlarsa ona yardım eder onun yaşaması için. Namaz için, orucu için ve haram sakınması için ona yardımcı olur. Din kardeşi böyle. Yani mahsatları amaçları da Öbür alemi kurtarmak oldu. Böyle, böyle. Yani dünya amacı olmayacak bu şey evvel. Peygamber'in bir gün Peygamber'in tabi eshabı hepsini çevirip Peygamber'de. Hepsini çevirip Peygamber'in zaten. bazılarında biraz farklı bir sevgi vardı. Bazılarında farklı sevgi vardı. Bazılarında gün Ales-i Mazretleri Az Cebeli karşılaşıyor. Tutuyor elinden. Eaz-ı Biyedi'yi ve Kale. Peygamberimiz Muaz bin Cebel. Muaz bin Cebel. Kur'an'ı ezbeleyen dör, dört kişinin biri asla ilk ezbeleyen beri. Bu Ales-i Mazretleri Kur'an'ı Muaz bin Cebel'den, Übey-i Salim'den bir mesaj alım Muaz bin Cebel, Medine'li. En yani Sardaniye kendisi. Yaşı 18'i genç delikanlı. Çok yakışıklı bir mübarek, kendisi de böyle. Medine'de, Peygamber'e gelmeden Medine'ye Müslüman oldu. Musa bin Umeyr'in davetiyle, Musa bin Umeyr. Biliyorsunuz Peygamber Medine'ye gönderdi, onlara İslam öğretmeleri için. Adım Musa bin Umeyr. O da gençti hatta. O da gençti böyle. Çok güzel konuşması varmış, çok da alçak gönüllü, güzel yüzlü hiç kızmayan öyle bir tipte. Adım Musa Azzetüllah böyle. Medineye geldi ve o anda büyük bir çoğunluk müşrikler Medine halkı. Az Müslüman vardı. 40 kişi vardı Müslüman geldiği zamanlar Medine'ye. Büyük, edici çoğunluğu müşrikler. İdet'e gelenler, 40'e gelenler bunlara. Böyle, Otur Efendiler'e böylece konu kurdu, evvel hadisinde söylerdi, müşrikler bunlara böylece. Nazgın Cebel de onun sohbetinde Müslüman oldu. Yaşı 18 böyle. Yalnız onlara Müslüman bizden farklı Hz. Musab, sahabe. Peygamber göre gören, sahabe. Onun sahabe bulmak ne oluyor? İman eden tabi makam. Tabi'yim böyle. Yani zamanımızın en büyük kutubu azamı o makama çıkamıyor. Bir anda Hz. ne oldu? Tabi'yi oldu? iman etti. Sonra Hz. beraber Mekke'ye gittiler, hac eşiminde Akabe'de iki gün daha bulundu orada. Orada bulundu. Hicran ay sonunda Medine'ye gelince hiç canı aramadı. Hiç arlamadı haberleşe. Öyle Peygamberimiz'in sevdi. Öyle insan bağlandı. Köneke ayete geldi şey. Hem bunu ezberler aldı. Ezber başta da bunu kendisi. gelişti. Ezberle bunları. Ve de savaşta katıldı. Bedir'den başlar böyle. Mekke'ye efreti dair böyle. Hepsi kattı bunları. Peygamber bunu Yemen'e gönderdi. Yemen'e fethinden sonra vali ve kadı olarak Yemen'e gönderdi. Peygamber bunu kendisi gönderdi. Yemen'e giderken bu yanım tarafı başka dağ var. Bu bir bine bindi. Hayvan'a bindi. Peygamber de yanlayak bak. Peygamber ayakta yanlayak peygamber. Ayak yok peygamber. Yanlayak. Peygamber yaya yanlayak. Bu uyurlu peygamberimiz. bu hayran üzerinde. Utandı tabi. Ya müsaade müsaate ineyim ben de. Hayır, hayır muğaz. Sen bunun üzerine yürü. Benim de ayağım biraz tozluğunda Allah yolunda. Ayağımın tozluğunda Allah yolunda peygamberi böyle. Giderlerken muğazla beraber peygamberimiz şöyle buyurdu vedalaştırırken şimdi. Ve dolaştık ki, bu son görüşümüz belki, belki böyle, öbürümüz böyle, kaybolurduğu için, işte, belki de, böyle, bu belki son görüşümüz. Dönüşüyle bir artık göremeyeceksiniz bunlar sonra. Deçirdin mi, karını ya edersin. Artık ki muaz, Hüsnü'ü göremeyecek artık. Ne alsın muaz? Yağın da mı? Hışkır hışkır böyle hışır, hışır, belli, belli. Tulmeye girdi bale, ateş gibi oldu bale. Her taraf terkçen kaldı, öyle alan başladı. Yani tabi kolay mı Peygamberi göremek muhteremler? Yani Peygamberin sohbetine bulunanlar sahabeler böyle. O şemsi cihan muhtemelen. İki cihanın şemsi güneş yanamadı Mali Malir güneş bale. Kapı bir ana tazileyen kartları gününde yıkayır peygamber. Ondan gelen feyiz, ruhsal şey, manevi zeydi. Öyle bir hal. Tabi az maz yandı, yıkıldı orada. Ve öyle oldu muhteremler. Peygamber zaten 900'ü yılda Yemen'e gönderdi. Dönüşünde o haber aldı peygamber efatını. Ama sonra döndü. Medine'ye geldi ama Medine karanlık geldi ona. Peygambersizin bediyle peygamber dile nakarına gelemedi. Beşliğe girdi, iki vakit namaz kıldı. Enkar müşerine gitti. Artık ağladı, ağladı müsaheden. Ağladı, tekrar ağladı, ağladı bu şekilde. Peygamberimiz diyorum bu en tuttu. Yanaya göndermeden önce. Bu Peygamber'imiz yağmur Vallahi inni lehubbüke Ya mu'az Hey muas. Vallahi onu kimse peygamber sanırsa. Vallahi aldıya bedelim ki inni ben lehubbüke seni seviyorum öyle. Bak peygamberimiz mu'azı mu'azı böyle diyor. Yemin ederek ben sana Allah'ı seviyorum öyle. Ben sana Allah'ı seviyorum öyle. Böyle. Peygamberi. Ne uçur ki ya muas. Sahibiyle vaziyetin var Peygamber'e böyle. Demek ki Allah'ın sevince bak ne oluyor? Peygamber'e işte birleştiğinde bir şey verecek yani vasiyeti, dini bir işler verecek de böyle. La te de anne, füdü bülü külü salatin. Hem Ramazan sonra şunu söyle, bunu terk etmemelidir. Ona böyle. Devamımızdan bazı sahabelere özel bir tavsiye olur bazı sahabelere. Masada Peygamber'e bunu buyurdu. Yağmaz her namazın ardından yani vakit namazının ardından şu dubriket saatimde namazının sonunda ardından şunu söyle Allahümme e inni Allahümme ve Allahım e inni ala zikrike Allah bana yardım eyle terzik edeyim Allah'a unutmayım senizikir gafil olmamak böyle. Allah hatırlamak değil, şahalı. İbadette, haramla sakınmada, hep bunlar zikir muhtemelenler. Yani birisi yolda giderken, erkek olarak mesela, biraz yarım günlerde, ya açı saçı bir kadın gördü böyle. Nefsenin duygusunu iteler böyle. Şeytan tahrik eder, teşvik eder bakması için. O anda Allah hatırlarsa, bakımlaş mıhtemelenler. Allah'ı unutursa, bakamadı yalan söylemede, her hareketlerinde Allah hatırlasa yapamaz böyle. Namazda Allah hatırlamak, namazda hatırlamak, yani dil ile tabiyle, zikir dil ile böyle. Gittiği yerde, gezdiği yerlerde, yattığı yerde böyle, yan yattığı yerde böyle. Allah zikir zikircelecalü zikir Mevlam'ın bir esmasıyla olur. esmasil olur böyle. Mesela en başta levse Celal denir. Yani Allah ismi Allah ismi. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayy, Ya Kayyum, Ya Alim, Ya Semi, Ya Abbas, hep bunun Mevlamızın böylece olabilir. Tabii genelde ismi Celal. Herkesin bildiği yani en büyük isim. Çünkü ismi celalede her ismin anlamı bundan me mevcut içerisinde böyle. Allah Allah Allah girer Sonunda H vardır. Onu çıkartması şart muhtemelen böyle. Olmazsa anlam boz gider böyle. Zikrolmaz böyle şey. Allah Allah Allah <gülüyor> Tesbiye gerek yok muhtemelen böyle. Yani özel bir dersi varsa yapamaz içerisine böyle. Bu dışında yani Bağal mesela bir camiye de gören bazen böylece şey, beş dakika yana kalmış biraz dikkat edecek illa tesbih çıkarıyor böyle yarım kalmıyor böylece şey. yani sanki tesbihsiz Allah diyemiyor. <gülüyor> e karşı mahiyatıya diye ona meliğ görevi bu o yazıyorlar da böyle Hem, hatta kaidi böyle kardolan böylece şey. bu en kolay sebap mu tam böyle en kolay sebap Yalnız dil ile kalbin de bir araya gelmesi gerekiyor. Damak ile mide gibi. Damak mide. Şimdi ağzımı bir şey alıp dışarı attık. Mide bir şey gitmedi. Aman usta İnsanlar bir gıda alamaz böyle şey. Yani damak tadı da lazım. Ondan ama mideye gitmesi gerekiyor. Damak mide. Dil kalp. Dili buna zevk alacak değil de böyle. Allah Allah demiş ciceğe Önce insan belki pek zevk alamaz böyle. Fakat zaman gelir, ku bunlara bir tat almaya başlar böyle. Allah Allah demiş ciceğe Son zaman gelir, bu kalbi iner mi yani. yani gönül de bunu artık onda kalp hazır olursa Allah ciceğe alıyor. Ku bile. İçinden gelir bir kaynakma kaynayan suyu böyle kaynak suyu böyle pınar gibi böyle kalbinden gelir ve Allah Allah deme celalü İşini yaparken otururken devre başında masa başında devre başında yol, her yerde araba duraksa böyle behterken böyle tasar yattığı yerden de o böyle böyle mi biliyor kıyama ve kuzma üç şey böyle Allah'ın kaderler kıyamen ayakta ve kubbeden oturdu yerde ela cülübün yan yan demedi. Yan yana böyle. Jebde. Her yerde sıkın mevlayı. Dileğin kerime şeyi getirir. Kelime-i tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Böyle. Bu daha çabuk cezbe getirir derler diyor ulemalar bunlar ve ehli olabiliyorlar. Kelime-i tevhid. Fakat bunda daha dikkat gerekiyor. Yani ama gerekiyor. La ilahe illallah derken buradaki la nefi kemcik konuşuluyor. Gönüldeki bütün ilahları atıyor böyle. La ilahe illallah. Allah'a böyle samim illallah. İllallah böylece. Tevkamız öyle buyurdu muazda. Ya muaz her namazın adından bak La teda anne, la tede, sakın sakın terketme, bırakma. La teda anne, bu şedeli bir tekil simli böyle, sakın sakın bunu terketme yağmuz, sakın bırakma bunu. Her namaz ardından bu söyle. Neydi? Allahümme e'inni razıklık ya ve şükür ya ve sana şükredeyim kalma kalalım, şükredeyim sana böyle nimetini göreyim. Nimetle farkına varayım nimet. Bir hain solumak. solumak. Kim bunun hükümeti bilir? Hain soluyamayan biri böyle. Bir nefes zarlığı gelir. Bir nefes zarlığı gelir. Bir tıkanır. Ey, yüzü kızarır mı? kızarırmış. Borurur böyle böyle. Borur böyle. Hastaneye yetiştiren burası da böyle. Takadar okşanın tüpünü de böyle. O bilir bu tıhamberi Her nefes değil mi? Bir değil mi? Her nefes böyle. Her nefes. Her nefes büyük bir nimet böyle. Nefes almak şey. Tamam, son yolun var. Burundan başlıyor, kırtadan gidiyor, akşere gidiyor. Havada oksijen var. Ama Allah'a eziyvesi alıyor bu ya, Her nefes de böyle böyle. Her içten su da böyle. İnsan yemek yemesi, etmek yemesinde. Ki Rabbim, o kadar merhametlik Rabbim muhtememde. Rahman, rahim olan Rabbim böyle, Rabbimiz gibi elhamdülillah muhtemem. Rabbim'in çeşitli yapmış böyle de. Bu böyle. Bıkmasın böyle. Mesela affetil hayvanlar değil mi? Ardılır. Hele kışın böyle. Aynı şey yıllar durmadan böyle. Sabah akşam aynı işlerine böyle. Yıl sanırım böyle. Her mevsimde başka bir Farklı farklı böyle. Her mevsimde böyle. Kışın, baharda, yazın, sonbaharda çeşit çeşitli mürcekler gelecek. Rabbim onların her birine başka fark vermiş. Bir de eğer damak tadı da olmasa hepsi boş ama abes. Yani damak tadı da olmasın var oh, mı terimden? Bazı hastalıklarda, enfeksiyonlu atış hastalıklarda damak da biraz gider mutlaka. Damak zedene geleceğe. Kişi iştah gider zaman En sevdiği bir şeyi bir ekran yerinde alır, koy ağzına, tatcattır yok tamam mı mutlaka bak mutlaka. Bir damar tabı, bir sürucu var ve sürucu mu değil ya? Hoam olaması olmasa bütün imtihan boş, boş müdür emre. Ad olmasın bela bela Hepsi'nin adı başka bela. Dayı başka. Allah bana yardım et, sen şükür ediyorum. ibadettik. ibadetik, sonra ibadettik. sonra imaatim güzel yapayım. hüştü imaatı ibadet güzel yap. İbadetin var. Baştan sona değil böyle. Yani iş önemli. Araya sıkış da vereyim. Şunda bir namazda bir sıkış vereyim. Yok İnşallah bunu metinler okunmuş abiler. Çok kısa böyle. Çok kısa. Fakat bir öz dol öz böyle. Her namazdan sonra Şam'ın Halvan köyü vardır. El-Harevan diye kasaba böyle böyle. kasa vardır. Orada bulunan bir zat. bu İlgis Hazretleri. Kendi tabiinden. Yani peygamberi görmeyenlerden böyle. Mekke'nin fethinden sonra, savaşında dünyaya gelmiş. Yani peygamber hayatta iken dünyaya gelmiş ama tabi Şan'da kendisi de peygamberi görememiş kendisi o Onlar için daha zor demler efendim. Yani Peygamber'in dönemine yakın doğmuşlar, bir kısmı onda hayattaymış, hatta işlerini imadeler vardı işlerinde uzaktan böyle. Ama gidip medine gelmede Peygamber bazıları varlar. İşte imal oldu, devlet olacak, işi olacak, işi olacak, şu giderim derken böyle olanlar gidemeyenler. Ya me geldeki Resulullah mevleviye kavuşyana geçti. Eyvah yandı yandı yandı buna böyle. Bunlar hayatları böyle geçti böyle. Hüzne geçimdan böylece. Bu Ebûriz Hazretleri de El-Halevan Hazretleri de kana saye böyle. Yani tabirler keşif kana saydı. Ve Şam'da ikinci büyük müşrikit Ebûderdan sonra, Sabidan sonra böyle. Bir sabah diyor, Şam'a geldim, bir gün Şam'a geldim diyor, Şam beşliğine girdim. Şam beşliğine girdim, Meşli Cami'ye girdim. Bakın diyor camide, meslek'te, bir kişi oturuyor, genç, genç kendisi, birer yüzlü. Hep tebessümlü böyle, yüzün durulu, hep yüzü tebessümlü. Çok güzel, yakışıklı bir genç oturmuş. Bütün cemaat, tabi o cami her zaman dolu yer vakitte böyle. Bütün iman etrafına şiirmişler, Ona bir şeyler soruyorlar. Aralar bir konuşma oluyor, bir itiraf ediyorlar. Onu soruyorlar. Ne derse kabul ediyorlar böyle şey. Merak ettim diye. Kim acaba bu böyle? Yani herkes bunun etrafına çevrilmişler. Herkes onun yüzüne bakıyorlar. Ona bir şey soruyorlar. Konuşuna kabul ediyor. Kim acaba? Sordum. Kim bu? Dedim ki diyor ki Muğaz bin Cebel. Demek ki ismi meşhur o dönemde tabi. Kim bu? Neler diyor Muğaz Cebel. Yalan Hazretleri derler böyle diyor. Ben otururum tabi diyor, halka dayı. uzakım o diye. Geç kaldığım için. Hep ona baktım böyle diyor. Bu kadar şey değil gönlümde gönlüm de Allah için diyor. O kadar, kadar gönlüm sevdi. Vardı onu diyor kalbinden geçirdim diyor. Dedim ki de yarın sabah namazına erkence geleyim. O zaman kapanmıyorum cami, Açık arzama sabah kadar. Erken camiye geleyim. Bunu bekleyeyim. Gelince buna onu söyleyeyim söyleyeyim diyor. Ben. Yakında bunu görelim kendisi de şey. Ertesi sabah meşriye gidiyor. Erkence gidiyor. Bir de bakıyor. Kimse yok meşriti ama Az maaş ceb'e? Onda önce gelmiş namaz kıldıyo hazır Az maaş medine valiken namtar uimam oluyordu namaz kıldıyo Onu şirkete gelir Medine'ye. Şirkete gelirler. Medine gelirler. Yarısıyla Allah çok uzun okuyor. Dolu Bir ay kata bakar okur, okur, okur. Bir ay kata mıdır? iki üç üç yüz sayıyor okur böyle, eli sayıp işe böyle okuyor böyle şey yani kuran e doymayan öyle bir sahabe-i kerim böyle. Kur'an Namaz durmuş, namaz kılıyor. Ben de oturayım kenarlarında belki yanılmaz bitmesini. Bitiyor mu? Bitmiyor ki ama muazda hazır cebeli namazı bitmiyor. Namazı böyle. Öyle dağmış ki namaza böyle. Feyizden feize böyle, zevkten zevke böyle. Allah keramını okurken her ayetin de İçerine giriyor böyle. Yani cennetteki ne buluyor, cehenneteki ne buluyor, maaşteki ne buluyor. Her hali yaşaya yaşaya böyle yaşaya yaşaya. İki namaz kılıyor. Selam verince şey uzun da burasını özetledim. Altına ibar okuyun inşallah. Sümel çift tübü sonra diyor önden geldim diyor. Hakkadan gelmeyenler gelmeye böylece. Uzan dolaşıyor. Mümkübeler ve şehir. Yüzden geldim. Fesilim tu Ona selam verdim diyor. Demek ki meşhur desam ne gerekiyor böyle konuşurken böylece? Süna kul diyor. Dediğim gibi sade diyor. Vallahi inni luhub bükhe. Dediğim diyor. Ben Allah için seviyorum. Yemin ederiz bu şeyi burada. Ben de sen sevdim. Allah için seviyorum. Hocala Allahı Allah işini diyor bana. Demek çekiliyor hemz. Allah burada bir hemz daha fazla var. Onu çekiliyor burada böyle. İstifam için bu. Soru işin geliyor bu. Diyor ki maaz buna. Allah'e şimdi Allah'ı kim seviyorsun? Bakmadı yani. Hemen pek değil mi bakmadan bak. Bak burada şimdi çok dikkatim var böyle. Ne diyor bu? Vallahi ne diyor bu büyük ya. Ya maaz ben Allah seni seviyorum diyor. Allah seni seviyor oluyor. Da hesabı 10 mumuş, cami oldu camide ber, ikisi yani camider, beşideler. Çünkü Allah için seviyorum deyince, yokala, Allahı sen Allah, Allah için mi seviyorsun? Yokul Allahı, evet, Allah'ı seni seviyorum. Yokala, Allahı, yine soruda Allah için mi, mi tekrar bakalım. Kudurlar ben Allah deniyor, yokala. Fehazır ni yabbeti ridaayı feccete beni ilahiye. İkinci diyor, tut elbiseni diyor, ekine çekti, Bak, gerçekten yaklaştıkça ikinsever diyor. O muafızın cemaatidir bela. Fe O halde sana müjde olsun. Ne mutlu sana. Eğer yani aldayışını şire biliyorsan bak. Demek koydu bak bari. İki sefer Allah'ı Allah'ı. Allah'ı işin de. Allah'ı işin de bak. Soru o sayıda bak. E bu Kuvadil eber. Kuvadil Ku Muaz bin Cebel kime söylüyor bunu? Bu İdris el-Havdani. Tabirinden. O da evliya makamında onda büyük makamdaki enesine. Kirsi karanlar sahibi kendisi. Ona böyle diyor. Allah'ı işin mi? Allah'ı işin mi? Eşliyorsun. Şey Kuvadil böyle. Evet Allah'ı işin, Allah'ı işin de yiyeceksin tutuyor elbisinden kendi çekiyor ve kale ebşir. Sana ne müjde ne mutlu sana sana müjde olsun. Finsin Ruhus Aleyhisselam Ben de işte peygamberimizden Semit Resulullah Semitüyle buyuruyor vakıf denenler. Şimdi ilmi hadiste de müşehitler için bunlar lazım bunlar anlayışından böylece. mesela bir sahabe bile Peygamber böyle buyurdu derse, öbürü Semih derse, Semihit geçiyor. Öbürü de diyor, Peygamber e buyurdu. Acaba o mu Peygamber'i duydu, başka sahabe duydu acaba? Bir o da oradan bulundu, bulunmadı ama belli değil. Fakat bu ne diyor, Semihit işitti Peygamberlik Kulak'ın işitti mi böylece? Bu, daha Ömürsoy'un böylece. Bir Peygamber'in diye karar teala, Allah Allah'ta buyurur ki... Yani hadis-i kutsi... Diyor, buyuruyor. Mevla buyurdu diyor... Hadis-i kutsi peygamber buyuruyor... Recebet muhabbeti... Recebet vacip olup da sabit oldu... Kesin oldu... Benim muhabbetim sevgim... Benim müşterimini sevenlere... Bakın teyzeyine... Mevla buyuruyor... Recebet muhabbeti... Sevgi anlamaya geliyor burada benim sevgim de oldu yani kesinleşti hak sabit oldu <gülüyor> beni eşit birbiri sevenlere kim onu söylüyor muaz söylüyor seni ütüyle Resul'dan aslında eşittim diyor kudaldı işlemlere diyor efendim böyle buyurdu yani ebşir sevin müjdelen, ne mutlu sahneydi böyle Onu sonra böyle buyuruyor demek kim Allah seni diyor Allah'ın da sevginlere sabit olduğu gerçek oldu. Ve bu fiye ve devamı adışı kutsi benim için bir yere takılıp oturanlara gelgilenenlere. Ve bu fiye, benim için birini görüş, ziyaret edenlere benim fiye, benim için ikram edenlere, din kardeşlerine böyle. Bir insan görmediği birini sevilir mi karşılığında muhtelenler sevebilir mi? Sevamut da. Mesela Peygamber'i sevmek, sahabeleri sevmek, tabiini sevmek, iluhu'luha sevmek böyle bunları sevmek var ya bunlara böyle hayatta olsun, olmasın böyle sevmek. Hadi okuyun şu delimi de. "İnne abdine ta'abba fillahi." Buyur ey peygamberimiz. "Lev enne abdine ta'abba fillahi." İki kul biri doğanın şevşeler, iki kul. Vahidin Firmışıkü veya ve i Mu'arribe. Biri doğuda, biri batıda. Uzak birbirine belli yani. He, o dönemde, ne diyorum özet abi Telefon diyor bir şey görşemez abi. İki kul beni seviyorlar. İsmini duymuşlar. İliminde, aletle işler, birini duymuşlar. İkisi onun da hayatta. Biri doğuda, biri batıda. Kim istemişler onları? Reşilallah beynema yanı kıyameti. Meğer onları kıyamet günü mahşerde bile getirecek isimlerinde. Bunu tanımıyorlar, mı? tanımıyorlar. Bunu tanımıyorlar. Bilecek meğerden filan oldu filan, filan oldu filan. Tabii hanım sen mesela filan kızı filan filan kızı kızı. Gelin bakalım buraya. Yakul hazelcik kün tetübü fia diyor ki Mevlam bak bulun benim için sevdiğin buydu seni sevdiğin O diyor bak benim sevdiğim buydu bu şekilde bana efendim. Sevmiştim. O da buna Mevlam buluşacak muhteremler. Bu şekilde o da devam edecek. Bu işin Allah'ın cenecalı, peygamberleri sevmek, biraz da eshab-ı kiramı yani sahabeleri sevmek, sahabeler muhterem dinimizin temel taşan dinimizin sahabeler onların çektiğini Allah'ın din yolunda bizleri çekinme der. Çekinmeyiz onların. evvel. Onu çektikten evvel. İşkence. Mekke döneminde. 13 yıl böyle. İşkence. Baskı böyle. İşkence ölümden beter. Yani kişi ölme razı anda ama ölemiyor. Böyle. İşkence yeter. Ateşi yapmalar, artık dövmeler, ateşi kırdık çöldür yatırmalar, işkini ahsız bırakmalar böyle, işkenceler böyle, bunlara. Yani üç yıl Mekke'de boykot yapıyorlar bunlar müşrikler, Müslümanlara böyle. Üç yıl Mekke'ye müşrikler yapıyorlar derler. Müslümanlar mı almayacaklar, masal koyacaklar böyle. Böyle. Aşkalı Müslümanlar böyle. Ağacın kabuğu kimin? Ağacın kabuğu kimin yaptı hamdullah ot, yıldır, ot böyle böyle böyle. parası var suklu yukarı diyorlar oraya oraya gidiyor arpa bu olacak hayır salp mı yaptı hamdullah hercebana bir tekne oluyor tekat oluyor gelim dedim bir şey gelir ne kartan diyorlar mutlaka böyle sabedinin gösterdiler hicet etlemedin emirleri bariye yakmaları ya balım da böyle. Yani konforlu evler böyle, kalorfolu evler, lüks arabalar bu tarafla, arabalar değil mi, da var. Yollara terbiye yapma Allah'dan böyle. böyle. Doğrusu ya Kur'âne'yi yemediler. Doğrusu ya bir serin su içemediler. seni işemedi böyle. Hem cihatlar böyle, müşrikler saldırıyorlar. Yağlı saldırı yolları derken, Romalılar savaşa girildi, İran'la savaşa girildi böyle. Devamlı bir savaşta. Ne demek savaş? Hemen her savaşa girişte yaralanma var, yaralanma var, yara var. Ok giriyor, ok, ok mu ok ucu ota gibi böyle böyle. Ucu sivri böyle, çeki yayını hız atıyor, O giriyor böyle. Giriyor kolay giriyor, çıkmıyorla böyle. Şekil, alta tutuyor böyle. Şekil çıkarmışsın böyle. Hastaneye kaldı, yine vursa çıkarsınları. Hasta da yok, yine yok muhtemelen böyle. Yok böyle. Yok. Ne yapıyor? Kendi kendine oku çekiyor. Böyle. Nasıl böyle çekiyor, çekiyor, çekiyor, çekiyor. Yapamasa yetmesi kuvveti, karar çekiyor. Kararını çek şunu böyle bunu böyle. Şimdi parçalanmışlar böyle. Sağdan geri, Uğud Harbi'nde, bir eline, geldi, koluna kırış geldi. Kırış geldi. Kemik de kesmiş. Hem deri sallanıyor böyle. İnsanlar yemadı. Kanı söküyor böyle. Ama kesin yok böyle. Tamam böyle kolu böyle dirsek bilek arasından kol kesilmiş, kemik de kesilmiş. Deri kanıyor ve deri sallanıyor böyle. Übünlü aldı kılıcını çekin ne kadar yaparken batığın bu su şey veriyor. Zahmet veriyor. Ayakla bastı o şeyine. Güzel kesti, attı savaş ediyor muhtemelen böyle. Yani onların şeridi dini için muhtemelen bunlar böyle. Açlık, susuzluk, kıtlık, darlık böyle. Darlık, kıtlık böyle. Yoksulluk böyle. Bu kadar şeyler hep buna din işi böyle. En büyük imtihan onların başına geliyor bunlar böyle. Onları sevmemiz gerekiyor. Sahabe-i kiramı. E, kim onları hangisini daha çok severse hem ona ruhunu haber olur. Gidem Hem ona gidem uygulamadan. Dövendiler, şuan da aklıma geldi. Sahabe değilse aklıma bir olay geldi şu anda. Şam'dayım. Bide gideceğim. Evrakın 90. Evraklar 90. Gidemiyorum. Uşaka gelecek. o zaman karalı yoktu orada, çöldi. kamyonları vardı, traktör gibi tekerlekli vardı, türtülü büyük, bu taşıyıyor çöl kamyonları. Otobüs gitmezdi. Ya deniz yolu, bir de hava yol vardı. Uçakla geleceğim gittim Yazılık gittim, Uşak bir alması için baktılar ki evrakım noksan, gidemmezsin. Haftaya kalacaksın. Ben de kalamayacağım haftaya kadar. Değilse hiç imdanilik pek bir diye O olan derliklenme. Ne desem fayda yok. Fayda yok. Şi tümodan ne yapayım nereye gideyim? Akuma, Ebu Hureyre'ye gelme Akuma. Ebu Hureyre'ye, nasıl gele? Ebu Hureyre'ye. Şanga kapı çarşı var. Adı Sükul Hamit Aram'da da su çarşı, su kuramit. Orada meşgit var, oradanın makamı. Orada çok kalmış gençler. Makam var böyle. Küçük meşgit, orası yapmışlar şimdi. O zaman bir odaymış, küçük odaymış. Çok kalmış orada, Şam'da. Oda da kalmış orada. Onun makamı orada. Mezakiye yapmış, yeri de yapmış orada. Aklıma geldi, o aklıma geldi o anda. Bir de dedim, evlilerden yalvarayım, dışarı dedim, ...benim bahşiş aldım edin... ...onlarımla... ...şimdi... ...bakın... ...nereden hikmetine muhtemelen böyle... ...neşte gittim... ...ilki namaz kıldım... ...ayağa kalktım... ...döndüm şimdi o makamın başına geçtim ayakta... ...ama o anda... ...kendimde değilim o anda... ...öyle herhalde ki o anda kendime geçmişim o anda... ...başta bir yalabımdan ya... ...ya Ebu Hureyre... ...Allah senden razı olsun... Ya sen rıdayım böyle. Ben yani bu şey yapın böyle. Dedim ya Ebu Uyre. Allah aşkına. Allah aşkına dedim. Sen yalvarıyorum ben Peygamber seni çok severdi. Sen eshab-ı süfvedesin. Resulullahımızla beraberdim devamlı. Peygamber seni çok severdi. Peygamber seni kırmaz kesinlikle. Allah aşkına yalvarıyorum böyle. Bağırıyorum bu şey böyle. Ne olur Resulullah sebebi için adıma sen şebatçı ol. Bir adam başlayın Medine'ye. Ben böyle derken işlen yani bir his geliyordu olmadan tamam oldu işini çektim. Bir sakinleştim birden den bir Bir sakinleştim. Çıktım oradan şimdi. Durakladım falan çıktım oradan. Gidiyorum caddeye giriyorum kabaca cadde, cadde tabii. ama hızlı gidiyorum ama. Benim gençim tabii hızlı gidiyorum yine bakmıyor ambe. Adam şey işi gözüm görmüyor. Aklı beni ne? Gidiyorum. Biri selam verdi aleykümselam Ne or, nerede di böyle böyle? Yara artık tüşebilir. Ne, nere böyle? Ne böyle? Ne muajede böyle di bana böyle? De yok bir şey. Bir bakın can Kim bakmıyor bana? Ne devam edemeye ne? Ne geçti? Dur. Ne diyorsun sen bana? Ne bu ajede bu kadar? Ne diyorsun sen? Yok bir şey gene. Gidiyorum. Üçünü ölü geçti. Elim burada göstüme. Dur. Am bir bağırmadım. Bir elime gelin bana. On da böyle. böyle. Yani bir değiştim ona böyle. Sen baş sen mi diye gitmek böyle. Sen baş işin mi diye gitmek. İşin var gel. Muhteremler. Dedim işte yoldan sardım bir erkek işte Sen karşıma gir. Yakıcı gazlani. Var mı sen bir beyaz kardonda var. Ben bakayım suyuda mı ona. Verdim muhteremler. Tam da artık pasaportlar mı pasaportlar suya bir eşyene tasvi gidiyor oraya böyle. Bize işin oraya gidiyor. Dur bunu al bunu de. O şeye içtik tamam tamam dedi böyle. Verdim muhteremken gittik içtik muhteremden. Dildi ki bana yazan eşliğinde işte parası verdim orada, arada. Saat beşli buraya böyle, böyle. Ben yine o gün geziyorum ama şamda ama kalbim tam mütmene değil ama yani tam böyle. Ya bu kimdi acaba? Bunu bana kim gönderdi? Benim gideceğimi bugün nereden bildi bu? Bu tabii bu da boş değil böylece. Böyleyken ikinci kıldım. Saat beşe doğru gittim ya zannet. O erken ceket orada. O, bir uzay oturuyor orada salonda. Derken pasapada geldi. Üzerine geldiler böyle. işte, işte oku başlıyor okullar. Ahmet Tamor. Ahmet yani Tamor hat. Baktım tam altına. Sonra Medine'de öğrendim müşteriler muhteremler. Derler ki, anlattım bazı zattır oldu Medine'de. Derler ki bana Allah dostları, Allah dostları değil, olmayanlar böyle. Sahabeler, Allah dostları. Onların malevi, gücü, kuvveti var. Ama bu resimde iş. Sena bir insan lazım. Dünyada bir evliyayı gönderir o dedi. Evliyayı. Bir evliyayı gönderir onlar bağımlı kurur evriyeyle. Git, kendisini gör der böyle, böyle. Ama Şam'ı Halep'te, ama Türkiye'de kimse ortamıyor böyle. Bir anda öyle gelir var? Evli olan da böyle. O neyi gövendirir? Bu, bu iş oldu bu bütün müşteriler. Yani şimdi şu muhtemelen bundan çıkardığımız, şu anda aklıma geldi yani bu mesele böyle. Dünyalar böyle olmaktan bak. Böyle muhtemelen. İnşallah kabirde Maşruratta inşallah otlarında, kınış ev Yani sabere sever misabere otlarında, onlara severim var. Allah'ın razı olsun otlar, olsun böylece. Din iş Allah için çalışması bu Yine bir şey daha ilahi, inşallah Sahabeden biri. Haşirin bir Abdül Avdun affazettir, Avdun affazet bin avf. İlk Müslümanlardan Cenab-ı Mürciher'e on İlk Müslümanlardan bu buna abi çok mal verdi. Tabi devamlı Allah'ın veriyor bunlarda. Peygamber'den sonra ebe yaşadılar kendisi. Bir bozuk oldu. Tabi Roma ülkelere fetholuluyor. İran fetholuluyor. Hazreti Ömer döneminde bozuk bereket Muazzam oldu, Bereket oldu. Bir gün bir oruçluymuş. Oruçluymuş. Oğlu buna iftalı getirdi. Tefsili. İftalı getirdi. Önüne koydu. Baba daha bir canlısı diye bir şey varsa onu yapalım Şöyle Söyle bakalım. Böyle. İşte bir baktı her şey var. Allah'ın başladı ama. Allah başladı. Baba neye ağlıyorsun baba? Acı bu gelen bir şey mi var? Canteri bir şey var baba? Siz onu yaparım. Alayım hemen getireyim baba. Niçin? Niçin ağlıyorsun? Konuşamıyor ağlamaktan. Böyle. Ağlıyor böyle. Oğl oturdu, bunu sakinleşmeye çalışıyor. Sakinleşti. Baba niye ağlıyorsun? Oğlum oğlum yavrum. Dedi böyle. Azı Hamzalar, Musallar yine çalışırlar çalışlar böyle. O nu uutuşmet unca onlara sadece bir keyif bulamadı böyle. böyle. Yarış çıkık gelir, yarış bek gelir herhalde. Okul okul olur herhalde. Evlerinde sadece bir şavşa bir şey yoktur bunlar o zaman böyle. Ama dinen şavşılar, alınan şivitolular ama karşı ammalar, ammalar gene karşılığını arda kaldı. Yani biz de biraz çalıştık, gayet ettik ama acaba düğüne bir de peşin veriliyor bu. Bu kadar nimet. Bu üstünün sana ben de baktım. Bak şey mi boğuluğunun üstüne baktığımda. Acaba o hizmetin karşılığı mı bu düğüne bize veriliyor. Değil böyle. İşte azı cemaatimiz. inşallah Allah'ın bize şifa çeylesin. Kim zor. İlla da Fatiha.